Bir gün bir durakta bitecek yolculuk. O yolculuk ki bir şey getirmeden gelip bir şey götürmeden gitmek gibi yanı başımızda. Toprağın gecesine girmeden güne ve güneşe merhaba diyemiyor bir tohum. İnsan da toprağın gecesine girmeden ve ölmeden mahşerin sabahına, Cennetin baharına doğamaz asla. Batıyor, bitiyor diye bu hayat boşuna dertlenme. Güzel dünyanın her şeyi, Tadına doyamadığımız on nimet burada kaldı diye yerinme. Asıllarının yanına, Menbaalarını görmeye gidiyoruz. Bu dünya çöllerinde, Unutmaz bizi yaradan. Şükür o yaşatana, Tükenmez nimetlerin ve hazinelerin sahibi olana. Şeytan, şeytanlığını yapacak. Ama siz de siz olun, müminliğinizi yapın. Bir besmele çekip yolunuza çıkan şeytanı kovun, uzaklaştırın. Yoksa rahat yok. Şimdi başımızı kaldırıp kendi semamızda günlerin ve saniyelerin geçişini seyrediyoruz. Kuşlar gibi, bulutlar gibi. Evet, insanın ömrü bulutların geçişi gibi geçip gidiyor. Peki farkında olanımız kaç kişi? Her şey ötelerden haberci. Ama şifreleri çözecek olan akıl ve kalbimizde derman kalmamış. Merakını başka yerlerde yitirmiş gibi. Baş taşı taşır ama göz bir kılı çekmez. Kalbimizde bu küçücük daralmalardan ve sapmalardan üzgün ve yılgın kalır. Ömrün her nefesinin ardından... Bir nefes daha tükeniyor. Geçen yılın değil sadece, Geçen bir nefesin bile farkına varmak gerek. Birbirinden mukaddes alıp verdiğim her nefes, İki dünyayı ayıran bir ses değil, bir nefes. Ömrün kıymetini bilen böyle diyor. Telaşa da gerek yok aslında. Yolcuyuz biz. Yolcuysak, yolumuzu edep içinde yürümeliyiz. Bütün mesele bu. Hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiği bekleniyor ve isteniyorsa bizden, onu beklendiği ve istendiği biçimde yaşamalıyız. Zamanın ve anın yaratanının huzuruna vardığımızda, yaşadıklarımızın hesabını verebilmenin cehdi ve gayreti içinde olmalıyız. Bir gün sayıla sayıla saniyeler bitecek ve son nefesin alınıp verilemeyeceği ya da verilip alınamayacağı bir noktaya gelinecek. Şimdiden geçen günlerin ve o günlerde bizden istenenlerin bir bir hesabını yapmak, dökümünü çıkarmak zorundayız. Acaba... Bir yıl başında şenlik yapacak gülüp oynayacak kadar güzel mi geçirdik geçen yılı? Kaç gönül yıktık ya da kaç virane evi şenlendirdik? Kaç güzellik kattık dünyaya Allah için? İşte bunların hesabını verebilmeli insan.